Mü'minun Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 118 ayettir. Surenin baş tarafında mü'minlerin kurtuluşa ereceklerinden, sonunda da kötü insanların uğrayacakları cezadan söz edilmektedir. Mü'minun, mü'minler iman edenler anlamına gelir. Sure, mü'minler kurtuluşa ermişlerdir diye başladığı için bu atla anılmıştır. Ağoz b Allah min al Şeytan al Rajeem. Müminler mutlaka kurtuluş ermişlerdir. اَلَّذ۪ينَ هُمْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında çok saygılıdırlar. وَالَّذ۪ينَ عَنِ مُعْرِضُونَ Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ Onlar zekatlarını verirler.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 onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> هُمْ Yine o müminler, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. Vallazihin Onlar namazlarına devam ederler. Ulai kahumu varisun Ellezina yeresun el firdevsehum fiha işte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık. Sonra onun neslini bir tohum damlası olan sperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik. ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسون العظام لحم فكسون العظام لحم ثم أنشأه خلقا آخر فَتَبَارَكَ اللّٰهُ Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik. O kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. En güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı ne yücedir. ثُمَّ Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz. وَلَقَدَ خَلَقَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِل۪ينَ Ant ki biz sizin üzerinizde yedi gök yarattık. Biz yarattığımız varlıklardan habersiz değiliz. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا قادرا فاسكنناه في الارض فاسكنناه في الارض وان على ذهاب به لقادرون biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter فَاَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Yine aslı tur Sina'dan çıkan bir ağaç yarattık ki o ağaç hem yağ hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةً نُسْقِيكُمْ فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz. وَعَلَيْهَا وَعَلَى Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ وَيْرُهُ Malakum min ilahin gayruhu afalatettekûn Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara ey kavmim Allah'a kulluk edin sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız dedi فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء Allah'u ne enzele melâiketen mâ semînâ bihâzâ fî âbâinel evvelîn kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler bu da ancak sizin gibi bir insandır size üstün gelmek istiyor eğer Allah elçi göndermek isteseydi melekleri indirirdi biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık. <gülüyor> o sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım. قَالَ رَبِّ عُنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ Nuh, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. فَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِ أَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتَّنَّ فسلك فيها من كل زوجين اثنين، فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني، وَلَا تخاطبني في الذين ظلموا innehum mugrakûn. Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan ayini de geniye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır. Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun be وَقُرْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın de. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ Biz her ne kadar Nuhu ve kavmini imtihan etmişsek de bu olayda sizin içinde nice ibretler vardır. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا Sonra biz onların ardından başka bir nesil yetiştirdik. Ve arsalna fihim Rasulun minhum an yabdul Allah mala kum min ilahin wa yirhu, وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بنقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَوَسِرُونَ Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler, diğerlerine şöyle dediler. Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz. اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ Heyhâta, heyhâta e ve nahyâ, ve kediben, o size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman Yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Hey hat! O size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz. قَالَ رَبِّ عُصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ o peygamber, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et dedi. قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ Allah, onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır buyurdu. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُفَاءً Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süpürtüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونَ Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik. <gülüyor> Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir, ne de erteleyebilir. ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا أَأُمَّتَ الرَّسُولُ هَا Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ardarda arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim. Tümme erselnâ Musa ve ahâhu Hârûn biâyâtinâ ve sultân. İlâ ve ve âlîm. Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavuna ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular. وَقَالُوا أَنُؤْمِنُوا لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا Bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız? Oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler. Böylece Onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Ant ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik. وَجَعَلْنَا اِذْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ اَاوَيْنَا هُمَا اِلَى رَضْوَةٍ Biz Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize bir delil kıldık. Her ikisini de yerleşmeye uygun ve sulu bir tepede barındırdık. Ye. Ey peygamberler Helal ve temiz şeylerden yiyin ve Salih amel işleyin Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim Şüphesiz ki bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun. فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir. فَذَرْهُمْ ف۪ي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ Ey Muhammed! Sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak. اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ ve وَبَن۪ينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي Benle Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işim farkına varamıyorlar. İnne min خشية ربهم Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki. Onlar Rablerinin korkusundan titrerler. <gülüyor> Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. bir <gülüyor> Onlar Rablerine asla ortak koşmazlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ Onlar verdiklerini, Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler. اُولَٓئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ işte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler. <gülüyor> Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezdimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar Hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Bel kulubhum fi qamratim minha da ve lham a'imalum min doni zallik hamlaha amilun. Fakat o kafirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır hatta iza bil azabi idahum nihayet biz onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler la tajarul yevme innakum minna la tu Nasrun onlara şöyle denir Bugün feryat etmeyin çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir. Vade kanet ayati tutla aleykum fekuntum ala aqabikum tansun benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz. Müstekbirin bih samran tehzurûn. Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz. Efe lem yedebberu'l kavl em ma lem yati eba onlar Kur'anı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Amlam yarifo Ressuluhum, Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar? اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar. وَلَوْ اِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَانِ Beldik. Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler yerde ve onların içinde bulunanlar da bozuullur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan, Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. kharjan, تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَحَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ رَازِق۪ينَ Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ صِرَاطٍ Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun. وَإِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُونَ bil azabı femestekânûn Rabbihim ve olsun ki biz onları azapla yakaladık ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar Hatta <gülüyor> Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve Ümitsiz kalırlar vehu <gülüyor> elledi. Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan odur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz? ve huvellezî o, fil ardı ve ileyhi o, sizi yeryüzünde yaratıp türeten de odur. Siz yalnız onun huzurunda toplanacaksınız. <gülüyor> Yaşatan ve öldüren de odur. Geceyle gündüzün değişmesi de onun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız? بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الأولون. Hayır, onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler. قَالُوا اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَقَدَوْعِدَنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبَلُ Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Kul limen el ve men fiha in Ey Muhammed de ki eğer biliyorsanız yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir? Seyekulunu lillah onlar Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de. Onlara yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor. Seyaçolun Allah. Öl Afalat Taquun. Onlar, bunlar da Allahındır diyeceklerdir. Sen, o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de? Qul Ma Bi Yahi Malekutu Kulli Şeyi Ve Hu Yujir Ve La Yujar Alehi Inkun. Onlara eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor. Seyqulun illallah, ul fa anna tusharun. Onlar bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de. Bel eteynâhum bil haqqi ve innehum le Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir. مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهِ اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ سُبَحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir. <gülüyor> Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. O Rabbim, ima turiyeni ma yuğadun, Rabbim, falâ tajalmi Ey Muhammed, de ki, Ey Rabbim, eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. وَإِنَّا عَلَىٰ أَنُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz. اِذَا فَعْبِ اللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz. Ve Rabbim, ben seni şeytanın vesveselerinden korumaya sığınırım. Ve Rabbim, onların huzurunda Ey Muhammed de ki: Ey Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim, Onların yanında bulunmalarından da sana sığınırım. Hatta iddece ahdhüm al-maut, "Kâl Rabbir, rjûn." Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: "Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir." Lâ <Sessizlik> a'melu saliham fîmâ terakt Belki ben tak ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır. Bu, onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa, yeniden diriltilecekleri güne kadar, dönmelerine engel olacak bir perde vardır. Sura üfürüldüğü zaman, Artık o gün aralarında ne soy sok çekişmesi olur, ne de birbirlerine soru sorarlar. Teman, Tha Qulat Fa Muflihun. Kimlerin salih amellerinin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ خَسِرُوا Kimin tartıları da hafif gelirse, işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Telteh ucuhûhûhumu'n nâr ve hum Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar. Elem tekun âyâtî tutlâ aleykum fekunte bihâ tekzibûn. Allah benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der. Kâlû rabbena velbet aleynâ şikwetenâ ve kunnâ kavmen bâlîn. Rabbena ehrijnâ minhâ fe in udnâ onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz! Kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek artık biz zalimler oluruz. O'la oh. hse'û fîhâ ve lâ tükellimûn. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم شخريا حتى سَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَدَرُوا Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onlara alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada inenler onlardır. قَالَكَمْ لَبِثْتُمْ fil الْأَرْضِ Allah kafirlere yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der. قَالُوا Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler. O ale illa bi-thum illa qalil al-lu an-nakum kuntum ta'lemun. Af hasibum anna khalaqna-kum abathum wa annakum la turj'oon. Allah buyurur ki. Siz sadece az bir süre kaldınız. Keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Fatih <Sessizlik> ve <Sessizlik> Gerçek hükümdar ona Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli aşın Rabbidir. وَمَنْ <gülüyor> يَدْعُمَ Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan Başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler. وَقُرْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.